Beyyine Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. Sekiz ayettir. Beyyine, açık delil demektir. Sure, içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim لم yekun il-lazîn kafâru min ahl al-kitâb ve l-mushrikîn mufkîn, hatta ta'tiyya hum al-bayîne, rassûlum min Allahî Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler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 Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden imkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir. İnna ladin amanu ve amilussalihatülaikahum khairulbariyya. İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adenin tecrînin tehtihel enhâru hâlidîne fiha ebedâ.